Koronavirüsün bu kadar yayılması, ilacın tam olarak bulunamaması kıyametin yaklaştığını mı gösterir? Değil. Yani kıyametin daha büyük alametleri var. Onlar olacak. Mehdi Aleyhisselam gelecek. İsa Aleyhisselam nuzul edecek. Onunla alakalı bu fakirin kaleme aldığı bir kitap var biliyorsun. Yani büyük alametler var. Deccal çıkacak. Yeccuc, Meccuc, bütün bunlar olacaklar. Daha büyük alametler var. Değil ama Niçin? tedavi kesin manada bu noktada bulunamadı. bir istiğfar etmeliyiz. Yani bilim diyorduk, mağrur bir anlayış vardı. Bu kadar laboratuvar, bu kadar ilim adamı ama netice itibariyle bir neticeye ulaşamadık. Bulduran kimdir? Allah'tır azze ve celle. Peki Müslümanlar niçin bulamadılar? وَاَلَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ اِلَّهَ مَا سَعَى Kim çalışırsa Allah Azze ve Celle ona vereceğini söylüyor. Bu bir hakikat. Peki şöyle bir saldırı da var. Ya yani neden bir Müslüman ülkesinde bu aşı bulunmuyor diye? İnşallah bizde bulunuyor. Cenab-ı Hak hepsinden daha önce uygulamayı nasip ederdi ama olmadı tabii. Peki neden İslam ülkeleri bu ilacı bulma noktasında Oldurucu buldurucu adım atmıyorlar. İslam ülkesi var mı? Son İslam devleti Osmanlı İslam devletiydi. Sonra yıktılar, dağıttılar, böldüler, parçaladılar. Fransızlar, İtalyanlar, İngilizler, Amerikalılar, Ruslar vesaire paramparça yaptılar. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çekilirken işbirlikçileri bıraktılar. Onlar şimdi batırlar adına İslam ülkelerini sömürmeye devam ediyorlar. Böyle bir vasatta Müslüman iyi adamları nerede o ilacı üretecekler? Böyle bir siyasi irade var mı? Mısır'da var mı? Suriye'de var mı? Şurada burada var mı? Gösterebilir misiniz? Yok. Gösteremezsiniz. Onun için yani siz ehli namus olanları hapse attınız. Sonra katiller dışarıda ama mahkeme kuruyorsunuz, sanık sandalyesine yıllardır içeride olan insanları katil diye oturtuyorsunuz. Dışarıdaki cinayetlerin hesabını onlara soruyorsunuz. Yüzyıldır yıldır Kur'an-ı Hakim esaslarının uygulandığı bir ülke var mı? Peki ne uygulanıyor? Batıdan aldıkları, arakladıkları esasları uyguluyorlar. Kim yönetiyor? Onların adamları yönetiyor. O halde hangi akılla Müslümanları yargılıyorlar. Hangi idrak Müslümanları sorguluyorlar? Evet biz Osmanlı'nın son döneminde o zor şartlarda aşıyı üretmişiz. Biz bir çıkarmışız. Biz öyle ilim adamları çıkardık ki eğer bu batılılardan bunların patentleri alınmış olsa bunların üzerinde elbise bile kalmaz. Elbiseyi İdris Aleyhisselam üretmiyor mu? İlk o icat etmiyor mu? O dikmiyor mu? Ama bunlar o bir peygamberdi diye ondan bahsetmezler. Onun için gerçek manada patentler sorgulanmış olsa bunların üzerinde elbise kalmaz. Onun patenti bir peygambere ait. Hangi bilimden bahsediyorlar? Peki o halde neden ilacı bulunmadı? Bir istiğfar etmeliyiz. Bulduracak Rabbim'dir. İki daha çok çalışmalıyız. Üç alemi İslam, Hürriyetine kavuşmalıdır. İnşallah o zaman Rabbim çok şeyi bulduracaktır. İnşallah hocam. Bu mevzuda İslami noktada ifade edilen sizin kelamınız gibi başka şekilde edilen ifadeleri öyle dalga noktasında yaklaşıyorlar ki bunu da mı İslam'a uydurdunuz? İşte depremler oluyor. E, oraya gidiyor dini noktada e, mertebe sahipleri resmen. Ee, dalga geçmeye başlıyorlar. Ne alakası var? Yani orada dinin, diyanetin ne alakası var? Gibi şeyler. Yani Kim yapıyor bunu? Tabiat yapıyor. Tabiat dediğin ne? Taş, toprak. Peki taş, toprağın aklı var mı? Taş, toprağın iradesi var mı? İdaresi var mı? Düşüncesi var mı? Bu kadar bilim adamı. Bu kadar bilim adamı. Çalışıyorlar şu kadar zamandır... Ellerinde şu kadar imkan var. Bunların akli melekeleri mi daha üst seviyededir? Yoksa taşın toprağın mı? Tabiatın mı? Veya bir virüsün mü? Elbette bu ilim adamları. Peki nasıl oluyorlar da bu kadar ilim adamı, aklı, idraki, şuuru olmayan bir virüsün zararını engelleyemiyor? Buna mani olamıyor. Yani şuradan baktığınız zaman basit bir akıl, Tabiat dediğin taş toprak olduğunu, hayvan böcek vesaire, dünya dediğin, işte bu canlı dediğin, bunların bir şuurunun bir aklının olmadığını anlayıp bunları yaratan ve yöneten bir Allah olduğuna akıl insan götürmez mi? Elbette götürüyor. Allah bunlara şuur versin, akıl versin.